shay'tamed <Sessizlik> 'an bi wa'adtimi A'ud billahi Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi rabbil alamin sallallahu ta'ala ala sayidina Muhammed ala alihi ve sahbihi ecma'in. İtikad dersimizde kaldığımız ibareden devam edeceğiz. Allahu ta'ala ve tekattas hazretlerinin cihetten ve mekandan tenzihi babındayız. Yani şarihler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 Tenzihullâni'l cihet-i vel mekân bahsi. Yani Allah-u cihetten ve mekandan münezzeh olduğunun beyanında. E, geçen dersimizde bu usta geçti. Maalesef tabi e, dünyada selefi akımı e, çok ilerlemiş durumda. Arkalarında devlet olduğu için tabi Suud e, vesaire, e, bazı körfez ülkeleri de bu işin içinde var tabi yani bu Kuvveyt'te, Bahreyn'de, Katar'da vs. çok yaygın tabi bu şimdi. E, oralar Suud'un etkisinde. Bu Selefi ve Hâbi akımında da e, biliyorsunuz Allah-u cihet ve mekan isnadı var. Yani haşa göktedir e, diyorlar. Haşa işte arşın üstünde oturuyor gibi haşa, haşa, haşa. E, mahlukata, sonradan yaratılanlara şeyden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 Yani Allah cimridir, haşa. Kur'an ı Kerim'de bunu zikrediyor. Yani, Allah'ın eli bağlıdır dediklerini. ve Onlar, o yani Yahudiler, devamlı böyle Allah-u Teala'ya cisim sıfatları e, isnat ederlerdi. E, bu, tabi, şeytanların işi yok. Zaten, Hadis-i Şerif'te buyuruyor ya, e, her yolun başında bir şeytan durur, kişi, kendi yoluna davet eder. ve Benim dost doğru yolu bu el-i sünnet yoludur. Sünnet zaten Resulullah'ın yolu demek. Sünnet yol demek. Zaten kendi hadis-i şeriflerinde Aleyküm bil sünneti benim sünnetime bu yapışım buyuruyor. Zaten Kur'an bize emrediyor onu. E, onun zaten bir ismi yok. Niye ismi yok? E çünkü e, sünnet Resulullah'ın yolu demek. Cemaat zaten Resulullah'ın zamanında e, efendim, Aleyküm bil cemaati cemaattan ayrılmayın. Yani sahabenin cumhurunun inancı e, ekseriyetini derken zaten münafıklar sahabeden sayılmaz. Görünüşte sahabe gibiydilerse de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 ...ben bu 40 senedir mesela takip ettiğim kadarıyla, çok böyle şücüzat... Arabistan'dan bir iki adam gelirdi de bilmem ne de... Fatihte Matih'de bir şey açmıştılar, ta 25-30 sene evvel e, bir kitapçı açtılar da... ...orada bu işi yaymaya çalıştılar falan, hâlâ da belki duruyor o kitapçı. Yani bunlara birkaç kişi ya gider ya gitmez, herkes bunları şey dışı... Nedim sana, efendim e, İslam dışı böyle ne biçim inançları var diye görürdüler. Fakat tabi bu internetlerin çıkması, yayılması, ondan sonra dünyanın bu şekilde ufalması, videoların bütün dünyayı bir anda paylaşılması, dolayısıyla milleti karıştır, karıştırdı. Tabi Mekke, Medine'de okuyanlar, Mekke, Medine'de okuyanların bir kısmı bunlardan zehirlendi. Çünkü Mekke, Medine'de Vahabi, üniversiteler, Vahabilerin elinde. Ondan sonra maturid eş'ari itikadını hepten tekfir ederler, kafir derler. Tam, esas ehl sünnete de kafir derler, Vâbil'ler. Sabuni hocayı da işte o zaman Ümmül Kura'da Mekke Üniversitede hocaydı. Ona da kafir dediler. Vazifesinden aldılar mesela. Koca sabuni niye? İşte eş'ari itikadında falan diye. Halbuki eş'ari tam ehl-i sünnet yani. Bu tabii ilerliğe ilerliğe bugüne kadar geldi.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 etkilenmediği söylenemez. Çünkü etkilenmeseydi, Allah gökte mi, yerde mi, haşa sorusuna bu ne biçim soruyu Allah Teala mekandan münezze derdi. Allah gökte diyenlerin de doğru görüşleri var dediğine göre ya bunun etkilenmediğini bana kimse anlatamaz. Etkilendi. E yani tarzlarda, şekillerde, hareketlerde, giyimlerde, kuşamlarda, şunlarda, bunlarda etkilenme, hadi o kadar. Yani önemsenir ama hadi o kadar. ama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 Allah'ta cihet var diyorsa, yön var diyorsa, üst cihette diyorsa, mekanı var diyorsa, kesin vehabidir. Hiç lamıcım yok. Hiçbir eyl Sünnet, Maturidi Eş'ari, -e Selefi Sâlihin, Selefi Sâlihin, hiçbir Eyl-i Sünnet, Allah Teala'ya yön istat etmesi. Nüsemmillâhe zâten, Nüsemmillâhe şey enlâ keleşya ve zâten ancihâti siddhâli diyor. Al sana eyl Sünnet'in baba metni yani, ebedül emâli.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 Arşında bir ciheti var. Kürsüsünde bir ciheti var. Sidretül Müntaha'da bir ciheti var. Cennetin de bir ciheti var. Her şey bir, varsa bir şey mutlaka sağ solu, önü, arkana göre konumlanıyor, yönleniyor. Ama Allah Teala tek onun zatı, sıfatları da onunla beraber zaten. Sıfat zattan ayrım var. Cihetlerden münezzehtir diyor. Yani işte illet bu ya. Yani. Bu kadar bir şey bileceksin. Daha hiç bilmeyen olur. Kaz diyor İsmet Garibu Hazretleri. Bu kadar bir şey bilmediğin zaman ne oluyorsun?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 bakın ben şuna mı? Ben tabii kaynaklara inerim. Önümüzde hep kitap açarım da. Ya şu konuda ne demişler diyorum. Bir bakıyorum. Sitenin çoğu Vehhabi, çoğu da Şii. Bir Ehl-i Sünnet'in e, yani üst sıralarda bastığın noktada sana bilgi verecek sitesine şu anda yani çok rastlayamıyoruz. Ekseri Şia demiş. Şi. Mevki diyorlar onlara işte internette ne diyorsunuz işte. Site mi dönüştünüz ne diyorsunuz. Yani Şia acayip patlamış durumda. Nereye gelersen Şia çıkıyor.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 Ayrı dava ama biz ehli sünnet kimliği altında niye bir birlik oluşturamıyoruz? Bütün camialer, ehl sünnet camialer tasavvufta nasibi olsun olmasın. Tasavvuf şartı yok el i sünnet olmakta. Bu noktada bir kimlik niye oluşturulamıyor da? Amerika'dan şuradan buradan hiç aslı nesli şeceresi olmayan şovmenler getirtilip bu millete izlettirilerek gençlik internetlere takılın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 Tecrüben var. Bu kadar olaylarla başına gelmiş. Ya yani bir iştişare yapalım. Bu gençliğimize, esnet, nasıl muhafaza ederiz? Ne arayan var, ne soran var, ne talep var. Biz yalvarıyorsa diyoruz ya bir araya gelip şey edelim. ama hocam. Bırak kim sapıtırsa sapıtırsa. Sana ne bize ne? Bizim Şeyh Kavsa Azam. Öbürü diyor benim Şeyh Kutbul Ekber. Abi, sen... Tamam da Meşayih bize, Evliya Allah bize koyverin bu milleti gitsin nereye giderse demediler ya. Bize dediler tasavvufa davet yasaktır.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 Müslüman adam derdi şurada bir Kur'an kursu aç. İki üç tane talebeye Kur'an öğret. Bak bir sana hoca gönderelim. Sen de bunu efendim burada e, buranın yerlisisin. Sahip çık. Bu şekil Bütün Türkiye'de, dünyada Efendim Hazretleri bu usulle hizmet etti. Sen hocama ben biliyorum. Başka hep cemaatlerden insanlar Kur'an kursu açtılar. Efendim Hazretleri'nden hoca istediler. De, sen bizden misin? Sizden misin? Şuban. Ben böyle bir şey duymadım ya efendi. Nereye gidiyoruz?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 Ma-türidi ekolwymuzden, Eş'ari de buna dahil. Şafi, Hanbeli, Maliki, Hepsi Eyl-i Sünnet. Itikadda da Eş'ari de bu Eyl-i Sünnet. Ma-türidi e. Çünkü Doğu, Güneydoğu seydalarımız, seyflerimiz, Allah başımıza nekse oradaki büyük varlığımız, kıymetli, değerli varlıklarımız var. Onlar Eş'ari'dir. Hiç aramızda fark yok. Hep Eyl-i Sünnet'iz yani. Hep Eyl-i Sünnet. Bak Doğu'dan bana dünya kadar tebrik, teşekkür, bütün seyfler, seydalar, yazılarla gönderiyorlar. Yazılar böyle. Sen ehl-i sünnet-i müdafaa diyorsun, neden? E matur-i farkı yok da, Anefi-i fark etmez ki. Hep ehl-i sünnetiz yani. Mesele budur. Mesele budur. Burada Türk-Kürt, zaten e, haşa İslam'da kafatasçılık, ırkçılık yok. E dolayısıyla biz burada... ...sağlam akideyi, ehl-i sünnet inancını nasıl muhafata ediyoruz? Benim derdim budur. Kimseyle şahsi hesaplaşmam yok, nefsi kapışmam yok. Müşteri, e, efendim, kaptırmayayım diye bir sorunum yok. ...onu dinleme, beni dinle diyerekten kendimi öne çıkartmak diye Allah şahit olsun bir derdim yok. Tek derdim Kur'an, sünnet, ehl-i sünnet ve cemaat. E bu nasıl muhafaza edilir? Bu gençlikte buydu. Ondan sonra herkesin yoğurt yiyişini sevebilir, bir alime dinlemeyi taa çalışabilir. ehl sünnet olduktan sonra istediği alime gitsin, istediği mürşide gitsin, istediği zata gidebilir. İşte ehl-i sünnet olduktan sonra dört fıkıh mezhebi içinde istediğine intisap edebilir. Öyle ya, ben şafiiyim, ben malikiyim. Ne demek yani?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 İmam Maturi'den bahsediyor mu? İmam-ı Bilhazen Şari'den bahsediyor. Böyle körü körüne ben böyle düşünüyorum beni dinleyin diye bir şey olmaz İslam'da ya. Onun için biz size Allah için bu dersler, bu itikad dersleri günümüzde çok önem arz ediyor. İmam-ı Gazze de bu tenzih noktasında Allah-u Teala'yı mekandan ve cihetten ve yönden tenzih noktasındaki bu beyanları geçen iki dersi mutlaka dini. Yani bundan evvelki iki cuma'nın dersleri. E, de var, onları mutlaka dinleyin. Şimdi, e, efendim derse gireyim. E, böyle bir girizgah bazen icap ediyor, teşvik babında. E, ama e, ders zaten aynı konuda takip ediyor. allah Teala cihetten ve mekandan tenzihim Ondan sonra, yani işte böyle Allah-u Teala hülülden tenzih. Hülül bir şeye nüfuz etmez, bir şeye geçmez, bir şey ona nüfuz etmez haşa. Hülülden tenzih mesela. Hulûliye diye bir fırka var işte mesela. O sonra tegayyürden de, tenzihi. İşte değişikliğe maruz kalma falan filan. Böyle yani işte allah Teala gözle görülür mü? İşte dünyada gözle ahirette görülür. O nokta falan. Bunlar hep e, İmam Gaza Hazretleri ibareleri düz yazmış. Ama şarih zarahatı, şarihler ne yapmışlar? İşte bu, şu iki paragraf şunu anlatıyor. Çünkü şu iki paragraf bunu anlatıyor. Şimdi cihetten ve mekandan tenzih Ve ve fevkal allah Teala arşın fevkindedir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 Ama Allah Teala arşın fevkindedir dediğimiz zaman buradaki fevkiyet asla mekanla, cihetle, yönle, tarafla, mesafeyle, yüz ölçümüyle falan e, efendim konuşulacak bir şey değildir. Şimdi Allah Teala arşın fevkindedir. Tamam. Ama bu nasıldır? Manevi fevkiyetle fevkindedir. Tamam mı? Şeyh Zarru Gazetleri beyan ediyor. İmam Mekki bi Nebul Talib el Kayrawani beyan ediyor. Bütün elişnet er ulema İbn Abdilber beyan ediyor. İbn Abdilber bütün elişnet er uleması bunu beyan ediyor. Ne diye beyan ediyorlar? Diyorlar ki: "Fevkiyeti maneviyedir. Allah Teala'nın fevkiyeti vardır. Bu manevidir." Ne demek manevidir? Yani sen diyorsun ki sultan vezirin fevkindedir. Vezirin fevkindedir demek üstünde oturuyor demek değildir. Belki sultan aşağıtayken vezir çıktı üst kata yani.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 yükseklik değil yücelik dedim bak bunlar benim yani Türkçe klişeler yaptım size birkaç zaman evvel derslerde anladın mı yükseklik değil yücelik dedim i̇şte bunlar manevi ifade çünkü allah Teala hakkında cihet söz konusu olmadığından allah Teala arşın fevkındır ve fevka kulli şey her şeyin de fevkındedir neden arş her şeyin arş her şeyin fevkındeyse Allah-u Teala da arşın fevkındeyse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 Ka kahirdir kullanın fevkinde Ne demek fevkinde aşağıdan intikal etti Üst kata çıktı e, Bizim anladığımız Hissi ve mekani olanlar Burası at kat bunun bir üstü var Onun bir üstü var mı e, Burada Allah Teala kullanın fevkinde Kahir olmasına kim diyebilir ki Aşağıdan yukarı geçti e, O zaman nasıl üstlük manası vereceksin Efendim e, Bu çok önemli e, Enam suresinin adı kerimesinde Daha birçok ayet kerimesinde bu kahir sıfatı e, beyan ediliyor. Kudretiyle onlara e, galip olan manasına bütün ulema isti'la, yücelik, üstünlük, hakimiyet bu manalar veriliyor. Yoksa intikal manası asla söz konusu değildir. Şimdi bak İmam-ı sana öyle güzel anlatmış ki mübarek adam ya ben 40 sene anlatsam... Ee, tek kelimeyle onun dediğini anlatamaacağım şimdi Allah Teala arşm fevknde midir fevkün her şeyin fevkününde midir fevkün o her şey nereden başlıyor ila tuhum toprağın tohumuna kadar diyor toprağın tohumu ne demek yedi kat yerin yani aTVminearzı isle ne yerde de gökler kadar yedi kat var diye ayet var yani bunun yedi katının dibine merkezine in Bunların hepsi şeydir yani mevcuttur. Her şey mahlukattır, mevcuttur. Allah Teala da bunların hepsinin fevkinde bilir, hepsinin fevkindedir. Zaten arşın fevkindeyse yerin tohumu ne olacak yani? Hep tabii ki o zaten en altta kalmış. Peki nasıl bir fevkiyet bu şimdi? Bak. Müslümansan, Ehl-i Sünnet olmak istiyorsan azana hüccetül İslam. İslam'ın hücceti. Tamam. Kimse Nurettin Yıldız'a hüccetül İslam dememiş yani. Anladın mı? Efendim südeyse dememiş, öbürüne dememiş, binbaza dememiş, can baza dememiş, İbn-i Abdülvehhab'a dememiş, hiç kimse burada. İmam Hız bütün ulema evliya hüccetül İslam demiş yani. Şimdi İslam'ın delili sayılmış bu zat. Felsefeyi çökerten, ilmi kelama felsefeyi katıp karıştıranları, felsefeyle itikadık mezcedi, İslamiyet'i bozmaya çalışan bütün ekolleri Yıkan adam yani i̇mam Gazali Gazalem. Çok borçluyuz ona itikadımız da. Şimdi ne diyor şimdi fevkiyeten. Bir fevkiyet var ki bir yani şimdi halef mezhebide el-i sünnettir. Halefe göre Türkçe konuşuyorum yani halefe göre bir üstünlük ki diyorum yani. Yoksa selefin mezhebine göre burada üstünlük de diyebilir miyim? Diyemem. Çünkü selefin mezhebine göre kelime aynen muhafaza edilir.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 ...üstünlük de konuşamadı... ...fevkiyet diyeceksin... ...ölü diyeceksin... ...istiva diyeceksin... ...ayette ne geçiyorsa o kelimeyi konuşacaksın... ...ilmini Allah'a havale edeceksin... ...İmam Malik dediği gibi... ...efendim... ...lugat manası burada verilmez... ...efendim şeklini... ...keyfiyette verilmez... ...şekilde verilmez... ...Allah bilir diyeceksin... ...bu tamam... ...ama... ...halefe göre bir lugat manası veriyorum... ...öyle bir... ...üstünlük ki... ...la tezidü... ...o üstünlük onu artırmıyor...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 Bana da şahdamarımdan yakın. O zaman efendim Allah Teala'nın arşın fevkünde olması onun arşa yakınlığını artırır mı? Niye artırsın? Artılmaya müşahit bir şey yok ki. Bana benden yakın olan bir zatın ben ona yaklaşmak için ne, kaç metre yukarı çıkmam lazım yani? Ve ayet işte. Ve bitti işte ya. Ve abim kaldı ya. Onun için arşa yakınlığını artırmaz. Göğe de yakınlığını artırmaz.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 Ben diyorum ama dua derken. Ey Ahmet'in Rabb'i diyorum yani. Efendim sallallahu ya Rabbi Muhammed'in ey Muhammed'in Rabb'i diyordu. Ha Ben Ahmet'in Rabb'i derim yani. Ama kendini Rabb'im ederken Arş'ın Rabb'im diyor. Niye? En büyük cisim o. Onun Rabb'i isem hepinizin haydi haydi Rabb'im. Onu yönetiyorsam sen kimsin? Bu manada yani. Yoksa Arş benim Haşan mekanımdır de, manası bundan. Nasıl çıksın?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 Göktedir, arştadır, istikrar etti, yerleşti işte Nurettin Yıldız'ın tasvip ettiği bir görüş o da. Bu noktaya geldiğin zaman sen oldun mücessime fırkasından, el i sünnetten çıktın. Ne demek mücessime? Allah-u Teala'ya cisim sıfatları istat eden fırka. 72 sapık fırkadan biri de mücessimedir. İbn-i Teymiye mücessimedendir diyor Zahidül Kefsiri Hazretleri. Bunu açıklıyor zaten. Onun için itikadımıza mukayyet olalım.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 Bana yakınlığı aynıdır. Ha maneviyatım Cibril makamındayım diye demiyorum aşağı. Allah'ımın bana yakın, benim Allah'ıma yakınlığımdan bahsetmiyorum. Benim manevi yakınlığım manevidir o zat. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem manevi yakınlığıyla senin benim şeyimiz bir mi yani? Ama Allah'ımızın yarattığı şeylere nispetle kurbiyeti, yakınlığı ki bu manevidir. Böyle metrelik metrelikse mesafelik değildir. Bu yakınlık her mevcuda nispetle eşittir. O zaman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 Allah Taala'n cihetlerden münzezi olduğuna da ne güzel söylemişler ya. Efendim, Allah rahmetiyle muamelesin bu bu beytin sahibinin. Yok. Intakul kayfe fekat mesteltu. Ertakul ayna fekadrumtel hulul. Ve la ayna ve la keyfe lehu ve huve rabbul kayfi vel kayfu yahul. Ve feuka'l fawki la fawqa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 ne dağlar ne tepeler eski dağlar mı yani kaç yüz sene evvel gittim baksan dağ tanımazsın. Her şey değişiyor yani. E 13'ün sen nece Allah Teala hakkında nasıl diyeceksin? Efendim nerede diyeceksin acaba? Allah Teala fevkin de fevkin dedir. Allah Teala'nın Allah Teala'nın fevkinde hiçbir şey yoktur. Allah Teala her ilmiyle, kudretiyle, ilmiyle her yerde hazır ama zatıyla bütün mekanlardan ve cihetlerden münezzehtir.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 Orada dur yani. Velem <gülüyor> yekulle küffene haddiyosana zaten. Her namazda kulübü okuyorsun. Hala konuşuyorsun ya. Onun dengi, naziri, benzeri, misli yoktur. Oturdu dedin mi her şeye benzettin ya. E, daha ne konuşuyorsun? Evet. Şimdi. Vehüve. Evet. Vehüve allah Teala ve tekaddes Hazreti. Ekrabu. Bak. Daha yakındır kime? Lil'abd-i kuluna. Mina min habelil verid şah damarından daha yakın. E ne oldu şimdi o zaman? Ve akrabul şah damarından, can damarından işte o koptuğu zaman canın çıkıyor yani. Şah damarı ne demek? Senin yaşadan da var. Ya yani senin özünde yani. Sana ondan daha yakındır. Ve ala şey şeyhid o her şeye hakkıyla şahittir. İlmiyle ilminden kaçan hiçbir şey yoktur.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 Ne buyrnu? Senin Rabbin her şeye şahit olması, e, Rabbine Rabbin'in yüceliğini anlaman bakımından delil olarak sana yetmez mi? Evet. Muh İhata sıfatı da var. Hep bunlar da ilmiyle yanar. Elâ inneu bikul şeyin muhit diyor adte. Ne diyor Allah Teala? Her şeyi muhittir. Muhit ne demek? Kürkçede kullanılıyor. Bizim muhitte şöyle var. Muhit demek seni çepe çevreliye kuşat, çevreleyen, kuşatan,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 E, hata olunmuş bir şey demiş oluyor. Ha şabekellah, tüm ha şabekellah. Kurban olduğum sana Allah'ım. Son nokta bu bahsin son noktası. La yumatilu denk olamaz kurban Allah'ın yakınlığına, kurbuleçam. Allah'ın yakınlığı cisimlerin birbirine yakınlığına benzemez. Ne demek? Ben buna yakınım. Ne kadar aramızda kaç santim var? Ölçeriz, mesafeyi koyarız yani. Şuraya ne kadar yakınım? Şu kadar mesafe değil.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 Arşın da fevkındedir. Her şeyin de fevkindedir Bak kaç taştan her şey koyduk şimdi. Bir küllü şeyin alim. Her şeyi bilmesi. E, Bir küllü şeyin muhit. Her şeyi kuşatması bak. Her şey emez. Her şey ne demek? Bütün yaratılmışlar. buna Arştan ferşe. Yerin dibine kadar. Bütün bu mahlukat şeyleri eşya. Şeyler. O zaman her şeyi kuşatmış. Her şeye yakın. Her şeyle beraber. Her şeyin fevkinde. Bak fevkindedir geldik getirdik. Konumuz nokta son nokta. Fevkinde. Ama...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 Ne olacak? Sahabe sordu mu diye nerede olduğunu? Bu ne demek biliyor musun? Allah mekandan münezzeh nerede diye sorulur mu desene yani. İşte ehl sünnet olsaydı ne cevap vermesi lazım? Allah nerede sorar? Ne biçim soru soruyorsun kardeşim? Allah-u Teala bütün mekanı zamanı yaratan Rabbimizdir. allah Teala mekanla zamanla sınırlanır mı? Mekandan münezzeh ettir. Deset ehl sünnet olacak de. Şimdi göktedir de diyemiyor. Yani tam ve vehabiliği açıklayamıyor. Öyle bir cevap veriyor ki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 Vesair frak-ı dalenin inançlarından cümlemizi muhafaza eylesin. Zürriyetimizi, çoluk çocuklarımızı, sevenlerimizi, dinleyenlerimizin de itikatlarımızı Rabbimize emanet ediyoruz. Rabbim emanetler izah etmez. Cümlemizin inançlarımızı bize bağışlasın. Ölürken de, girilirken de, huzuruna çıktığımızda, ona kavuşurken de, mekanda münezzeh olduğu halde, kurban olduğuma bu ehl-i sünnet akidesiyle kavuşmayı cümlemize müyesser eylesin. Amin. Bu dersi dinleyenlere